Ağzı belli Allah'ı, min Şeytan Rjeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahir Rabbi al-Alemin. Esselatu zala mu Aliki ya Sıddi al-ülîna ve la'khirin. Wei la jami'l anbiyayi ve ila cemil Wei vel jami'ül yaji. Ve alhamdulillahir Rabbi al-Alemin. Kuranda geçen kelimelerin Kur'an'a göre, Allah'a göre anlamlarını anlamaya çalışıyorduk hep beraber. Günlük hayatımızda kullandığımız kelimelerdir bunlar. Eğer bu kelimelerin Allah'a göre ne manaya geldiğini bilmiyorsak, anlamamışsak, istediğimiz kadar kelimeleri kullanmış olalım. Allah'ın muradını anlamamış oluruz. Bir şeyi anlatıyorsak, Allah'ın muradını anlatamamış oluruz. Dolayısıyla gereğini de yapamamış oluruz. Hemen bunların hepsi de iman ile ilgilidir. İman ile ilgili. Eğer doğru anlamadıksa, doğru iman edemedik demektir. birilerine göre anlamışız demektir. Birilerine göre iman etmişiz demektir ki, o Allah'a iman olmaz. Ahirete iman olmaz. Meleklere, kitaplara, Resul'lere ahirete iman olmaz. En son Muhabbetullah'ı anlatmıştık. Bir de Kavfullah Haşetullah'ı anlamaya çalışacağız inşallah. Kavf, korkmak demektir. Kavfullah Allah'tan korkmak demektir. Ama bu korku herhangi bir şeyden ya da insanlardan korkmak gibi değildir, olmamalıdır. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu Onlar Allah'ın azabını, Allah'ın gazabını İnsanların verdiği sıkıntı gibi anlarlar, insanlardan gelen azap gibi anlarlar, Allah'ın azabı insanların azabına benzemez buyurdu. Kavfullah Allah'ın azabından korkmakmış, insanın evet, küfründen, şirkinden, nifakından, günahlarından dolayı Allah'ın azabından korkmasıdır. Kendi yanlışlarından dolayı korkmasıdır. Haşyetullah, Allah'ın Azametinden, büyüklüğünden dolayı Kulun haşyet duymasıdır hoşu içinde olmasıdır. Allah'ın büyüklüğünü, kendi küçüklüğünü bilmek Allah'tan haşyet duymaya sebep olur, vesile olur. Eğer biri Allah'tan haşyet duyuyorsa bu durumda o kibirden kurtulmuş olur. Ben demekten kurtulmuş olur. Eğer Allah'ın azabının, kulların azabına benzemediğini anladıysa, azabının çok şiddetli olduğunu anladıysa nefsini kontrol etme gücü olur. Allah'ın gazabına, azabına uğramamak için Yanlış yapmamak için dikkat eder. Çabasını, gayretini sarf eder. Nefsine, şeytana güç getirir. Mutlaka havfullah ona bunu kazandırmalıdır. edir. Haşetullah, ona acziyetini, küçüklüğünü kazandırmalıdır. Kulun haddini bilmesi gerekir. O da, kul da eğer Allah'tan harşet duyarsa haddini bilir. Allah ayet-i buyuruyordu Allah'tan ancak alim kulları haşyet duyar Neden? Allah'ı biliyor da ondan Allah'ı tanımış da ondan Alim demek Allah'ı bilen demektir Allah'ı tanıyan demektir Allah'ı biliyorsa bir kul tanıyorsa Kendisini yaratan Rabbinden haşyet duyar Ona karşı hoşu içinde olur ibadetini, abdiyetini kuşu içinde yapar. Yani titreyerek yapar. Haşiyet, Allah'ın billiği için Rabbini kaybetme korkusudur. Rabbinin rızasını, dostluğunu, yakınlığını, cemalini, imanını kaybetme korkusudur. Haşiyet. Sevdiğini, sevdiğinin sevgisini kaybetme korkusudur. Havfullah azabından korkmaktır. Kaşyetullah ise Rabbinin sevgisini kaybetme korkusudur. İki korku birbirine benzemez. Biri kendini zulmedenin korkusudur. Cahilin korkusudur. Öteki alimin korkusudur. Allah'ı bilenin haşyetidir yani. Cennet diyoruz, cehennem diyoruz. Cennet deyince aklımıza gelen zahiri olarak bildiğimiz nimetlerdir. Cehennemde zahiri olarak aklımızın azlığı kadarıyla azap yediği olarak Allah'ın gazabı olarak anlıyoruz. Bu yeterli bir anlama değildir. Cennet deyince Allah cenneti mütehkiler için yaratmıştır, müminler için yaratmıştır buyuruyordu. Cennetin karşılığı, cenneti bize kazandıran şey ibadetlerimiz değildir, imanımızdır, Allah'ın rahmetidir. İbadetler imanımızı arttırmamız içindir, imanımızı kemale erdirmemiz içindir. Aynı zamanda gönlümüzü cennete çevirmesi içindir. Gönlü cennet olmayanlar cennete layık olmaz. Dolayısıyla cennet buradadır. Cehennem de aynı şekilde buradadır. Gönül cehenneme dönünce anneleri küfrü, şirki, ona cehennem olur. Ahirette, Resulullah Efendimiz buyuruyordu, cennette nimet yoktur, herkesin nimetini beraberinde götürür. Cehennemde azap yoktur, ateş yoktur, herkes ateşini beraberinde götürür. O zaman insan kendine bakarsa, azabı mı götürüyor, Yoksa cenneti mi beraberinde götürüyor, bunu görür ve anlar. Eğer anlamazsa, bilmezse bu ona zulüm olur. Allah onu tuzağa düşürdü demektir. Eğer Allah onu apaçık öğretmemişse, beyan etmemişse bu tuzak olur. Haşa yakışır mı bu? Onun için herkes cennete mi layıktır, cehenneme mi layıktır, bunu bilir. Cennetlik ameller hangisidir, cennetlik haller hangisidir, cennetlik bir gönül hali nasıldır, herkes bunu bilir. Kendi üzerinden, kendi gönlünden bunu bilir. Aynı şekilde cehennemlik hal nedir, nasıldır, cehennemlik bir gönül nasıldır, cehennemlik amel hangisidir bunu da bilir. Eğer insan kendi kendisine cehennem olmuşsa, Allah ile barışmamışsa, Allah ile münakaşa ediyorsa, Allah'a itiraz ediyorsa, cehenneme dönmüş bir gönül. Eğer çevresiyle barışık değilse, insanlarla barışık değilse, onlara cehennem oluyorsa, ateş oluyorsa, sıkıntı oluyorsa, musibet oluyorsa, bela oluyorsa, bu cehennemliklerin amelleri cehennem olduğunu biliyor, bilmesi gerekir. Eğer biri Rabbi ile barışıksa, selamette ise, gönlü selimse, selamete ermişse, insanlarla barışıksa, selamette ise, onlara nimet oluyorsa, onlara muhabbet oluyorsa, cennet oluyorsa, o da cennetlik biridir, yönlü de cennet, ameli de cennet, ahlakı da cennettir. Ayet-i Kerime'de Allah buyuruyor, Herkese çalışmasının karşılığı vardır. Herkese sayının, çabasının, gayretinin karşılığı vardır. Kim ne için çaba gayret sarf ediyorsa onun karşılığını alır iyilik için, güzellik için çaba gayret sarf ediyorsa karşılığı iyiliktir, güzelliktir, cennettir. Rahmettir. Yok eğer kötülük için çaba gayret sarf ediyorsa onun da yeri cehennemdir. Bulacağı odur, alacağı odur. Çalışmasının karşılığı odur çünkü. Cehennem Allah'ın gazabının sonucudur cennette Allah'ın muhabbetinin sevgisinin sonucudur Allah bir kula gazab ettiğinde o gönül itibariyle de cehennemdedir aynı zamanda ahirette de cehennemdedir Allah birini sevdiğinde gönül itibariyle o cennettedir ahirette de cennette olur Allah Ona olan sevgisine karşılık tecelli edip onun için cenneti yaratıyor. Cenneti ona özel yaratmış. Her bir kulun cenneti kendisine ait özeldir. Allah'ın ona olan rahmetine, sevgisine göre tecelli etmiştir. Cehennem de öyledir. Cehennem kat kattır. Her bir yer farklı farklıdır. Allah'ın gazabına uğradığı kadarıyla Azabi şiddetlidir, şiddetli olur. Kul hiçbir an Allah'tan ayrı değildir, bağımsız değildir, uzak değildir. Her anda onun huzurundadır. Her an onu yaratıp varlıkta tutan, dili tutan odur. Her an onun gönlüne vahyeden odur. Ve Allah kullarını cennete çağırır. Öyle buyurdu ayet-i kerimede. Allah sizi karanlıklardan nura çağırır. Allah sizi cennete davet eder. Genişliği yere gök kadar olan cennete davet eder. Şeytan da sizi nurdan karanlıklara davet eder. Şeytan da sizi cehenneme davet eder. Tercih sizindir diyor yani. Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi küçümsemiyoruz. Basite almıyoruz. Yasak ettiği hiçbir şeyi de hafife almıyor, basite almıyoruz. Allah şunu şöyle yapma dediyse, o bizi cehenneme sürükler demektir. Hem de adım adım cehenneme sürükler demektir. Eğer Allah şunu şöyle yapın dediyse, o da bizi adım adım cennete yaklaştırır. Cennete taşır. Allah'a taşır. O her ne olursa olsun. Her gün bir adım daha ahirete yaklaşıyoruz. Dolayısıyla bir adım da dünyadan uzaklaşmış oluyoruz. O her gün bir adım ahirete yaklaşırken ya cennete doğru ya da cehenneme doğru yaklaşıyoruz. Eğer istikametimiz cennete doğru değilse her halükarda cehenneme doğru gidiyoruz demektir. Eğer hedefimizi belirlememişsek, hedefimiz Allah'a göre cennet değilse, Allah'ın rızası değilse cehenneme doğru gidiyoruz demektir. Onun için müminin gönlünü Allah'ın rızasından, ebedi hayatını kazanmaktan, cennetten ayırmaması gerekir. Bir an bile Rabbini unutmaması gerekir. Rabbinin huzurunda olduğunu ve düşündüğünün, konuştuğunun, yaptığının, yazıldığını unutmaması gerekir. Unutursa ne olur? Unutursa gafillerden olur. Gafil, unutan demektir. Gafiller cehennemliktir dedi. Allah'ı unutan, kim Allah'ı unutursa Allah da ona onu unutturur buyurdu. Kıyamet günü ona unutulmuş muamelesi yapar dedi. Ona deriz ki sen dünyadayken bizi nasıl unuttunsa bugün biz de seni unuturuz. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Allah'ı unutursak kendimizi unuturuz. Yani Hazreti insan olduğumuzu unutuyoruz ne yapmamız gerektiğini unutuyoruz. Rabbimizi unutuyoruz. Onun emrini unutuyoruz. Dolayısıyla hem kendimizi unutmuş oluyor hem de Rabbimizi unutmuş oluyoruz ki Allah'ı unuttuğumuz için Allah bize bizi unutturmuş oluyor. Dolayısıyla Allah da kıyamet günü ben de seni unuttum der. Allah bir kula ben seni unuttum derse bu ebediyen kaybeliştir. Ebediyen. Onun için cennet deyince, cehennem deyince kendi kendimize bir şeyler hayal etmiyoruz. Cennet sende, cehennem sende çünkü. Gönlüne bakacaksın. Cennetse cennete layık, cehennemse cehenneme layık. Kendi cennetini de, cehennemini de imar eden sensin, inşa eden sensin. Onu yapan sensin yani. Dua ederken en güzel halleri, en güzel şeyleri Allah'tan istiyoruz. Ne diyoruz? Ya Rabbi bize cenneti ihsan et. Bizi cehennemden, cehennem azabından koru. Bunu Allah'tan isterken önce kendimizden istememiz gerekir. Kendimizden. Yani hiçbir şey yapmadan Ya Rabbi bana cenneti ver. Allah buyur kulum sana cennet. Sen istersin de vermez miyim? İşte cennete gitmenin, gönlünün cennet olmasının şartları budur. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın, şunu yapmayacaksın, şunu şöyle yapacaksın. Yok ben onu yapmayayım, bana cenneti ver. Sen cenneti, kokusunu bile alamazsın. Kokusunu alamazsın. Anlamamazlıktan geliyorsun. Kendi kendine hile yapıyorsun. Yani biri gece gündüz otursun, dua etsin. Ya Rabbi bana su ver. Çeşme orada gidip içmen gerekiyor. Bu cennet içinde böyledir, cehennem içinde böyledir. Evet, dilin de, gönlün de Allah'tan istiyorsun, sonra Fiili duanı yapman gerekiyor. Gerekeni yapıyorsun. Allah da sana ikram eder. Ya Rabbi ben senin dostluğunu istiyorum. Olur. Seni bunun için yaratmışım demez mi Allah? Böyle kulum işte yapman gereken şey şudur. Önce bana abd olmayı kabul edeceksin. Sonra dostlarımla beraber olacaksın. Dostluğu onunla beraber kazanacaksın. Sana öğretmesi için vazife verdiğin kullarım var. İşi ondan öğren. Buyur. Hemen gerekini yap ve gel. Rızanı istiyorum. Olur. Yapmam gereken şey Allah'tan razı olmaktır. Sen benden razı ol, ben de senden razı olayım. Şark budur. Sen benden razı ol, ben de senden razı olayım. Sen Rabbin olarak benden razı ol. Ben senin Rabbinim. Rab olarak benden razı ol. Benim terbiyemi kabul et. Benim sana öğrettiğim gibi öğren, sana anlattığım gibi anla. Sana neyi, ne için güzel demişsem güzel odur, neye çirkin demişsem çirkin de o odur. Bunu böyle anla, bana göre anla. Benim eğitimimi kabul et. Rab demek terbiye eden demektir. Terbiyemi kabul et. Sana nasıl bir muamelede bulunursam bulunayım, o Rab ismimin tecellisidir. Seni terbiye etmek içindir, seni temizlemek içindir, tezkiye etmek içindir, kemal erdirmek içindir. Sen beni kabul et, benden razı ol, ben de senden razı olayım. Sen zaten Allah'ın terbiyesini kabul edince, Rablılığını kabul edince, sana yaptığı muameleyi kabul edince razı olmuş oluyorsun. O da senden razı olur. Evet. Ya Rabbi senin cemalini istiyorum. Olur. Bakınca beni göreceksin. Allah kendini gizlemez. Allah zahirdir, Allah batındır. Olan Ve o بكل şeyin alim. odur, akhir odur, zahir olan odur, batın olan odur. Sen önce bir zahiri oku bakayım, sonra arkasını okuyacaksın. Sonra batını göreceksin. Sen önce bir zahire bak, bütün varlığa, bütün mahlukata Allah'ın mahlukati olarak bak. Allah'ın isimlerinin tecellisi olarak bak. Her birinin, hepsinin tek tek Allah'ın kudretinde olduğunu görerek bak. Her birinin üzerinde Allah'ın nurabî nedir? Onu anlamaya çalış, aklını kullan. Her birini bir ayet gibi, bir kitap gibi oku. Önce bir zahirine bir bak, ben de sana batınını göstereyim. Tabii ki kendi kafana göre değil, kendi bilgine göre değil. Neye göre? Allah'ın öğretmesine göre. Allah kullarına birbiriyle öğretir. Sahabeye peygamberiyle öğretti. Kıyamete kadar Allah bunu peygamber varisleriyle öğretir. Yani Allah duayı reddetmez. Ama duanın ne olduğunu bilmemiz lazım. Ne böyle bir ayet-i kerimede? Kullarım sana beni sorarlar, ben yakınım. Bana dua edenin duasına icabet ederim, beni davet edenin davetine icabet ederim. Söyle, onlar da benim davetime icabet etsinler, bana iman etsinler. Allah da bizi imana davet ediyor. Kendisini sevmeye davet ediyor. Aşık olmaya davet ediyor, abdolmaya davet ediyor. Seversen her şeyi yaparsın, gereğini yaparsın. Hem de aşkla, muhabbetle yaparsın. Yoksa dua, hadi elimizi açalım, hep beraber dua edelim. Bu dua değil, sen dalga geçiyorsun. Gerekeni yapma, dua et. Niye senin hizmetçin var? Sen Allah'ı hizmetçin mi zannettin? Şunu şöyle yap, bunu böyle yap, bunu istiyorum, şunu istemiyorum. Sen hizmetçini emrediyorsun. Senin bu imanetin ettiğin Allah değildir. Dua böyle olmaz. Kulun duası müdeğildir, sen elinden geleni yapacaksın, sonra ya Rabbi ben elimden geleni yaptım ve bunu senden istiyorum. O elimden geldiğini yaparken o senin fiili duandır. Yani dil ile, gönül ile yapılmış dua, dua sayılmaz. Ne zaman ki fiili de onun içine koydun, ameli de içine koydun, işte dua tamamlandı. Sen gerçekten samimisin. Yoksa, yoksa yalancıysın. Yani zahiri olarak biri ben para kazanmak istiyorum desin, iş önünde olsun. Ama ben çalışmak istemiyorum ama ben parayı istiyorum yalnız dese. Ne deriz ona? Sen delisin. Sen daha geçiyorsun. İşte sana iş. Hazine yerin dibinde olsun. Kendisi de onu bilsin. Ben işte hazineyi istiyorum. Hazineyi istiyorsan kazmayı alacaksın. Kazacaksın, çıkaracaksın. Yok. Kazmak istemiyorum. Yorulmak istemiyorum ama onu da istiyorum. Daha geçiyoruz. Ve bunu yapıyoruz. Evet. Cennet dedik, cehennem dedik. Bir de Allah... Şehit diyor, şehit demek, şahit demek. Şehidellahu ennehu la ilahe illa hu. Allah şahittir ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allah şahadet ediyor, sende şahadet ediyor musun? Allah'ın şahit olduğuna sende şahit oluyor musun? Allah şahadet ediyor ki, Resulullah Efendimiz'e hitap, sen Allah'ın Resulü'sün. Yani ben diyor şahitlik yapıyorum. İstersen hiç kimse şahitlik yapmasın. Eğer kul beni kabul etmişse o da şahitlik yapacak benimle beraber. Bahane aramayacak, bahane üretmeyecek. Evet. Şehit demek savaşa girip Allah yolunda ölen demek değildir. Hiçbir zaman Allah kendi yolunda ölenlere şehit kelimesini kullanmamıştır ne olarak kullanıyor? Allah yolunda ölenlere ölü demeyin. Onlar diridir. Onlar Allah katında rızıklanırlar. Hem de hemen cennette hemen. Başka bir hayatla onlar diridir. Ama Allah şehit demedi. Şehidi başka bir şey için kullanıyor. Önce şehit Allah'tır. Allah'ın ismidir. Şehit demek şahit olan demektir. Allah'ın ismi olduğunca her şeye şahit olan, her şeyi gören. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz için şehit buyuruyor. Seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. İnnâ erselnâ şahiden, mübeşiren ve neziren. Seni şahit, müjdeci ve nezir olarak gönderdik. Resulullah Efendimiz şahit olunca ne manaya geliyor? Örnek. Seni insanlara örnek olasın diye gönderdik. Onları müjdeliyetsin diye gönderdik. Onları uyarasın diye gönderdik. Peygamberin üç vazifesi. Şahit, müjdeci ve uyarıcı. Aynı şekilde insanlar da şahittir. Herkes şahittir. Allah müminler için de öyle buyuruyordu. Allah Resulü'nü sizin için şahit, sizi de bütün insanlığa şahit olasınız diye vasat bir ümmet kıldı. Orta yolu izleyen bir ümmet. Ortada dengede duran bir ümmet olarak gönderdi. Şahit. Örnek yani. Bütün insanlar örnektir. Kimi imanda örnektir, kimi köfürde örnektir, kimi nifakta örnektir, kimi şeytana uymada örnektir. Kimi cehennem yolu için örnektir, kimi cennet yolu için örnektir. Herkes neye şahit olduğuna bakmalıdır. Yani neye örnek olduğuna bakmalıdır. Her bir insan Allah'ın yeryüzündeki halifesi ve her bir insan... Allah'a karşı sorumludur. Her bir insan aynı zamanda şahittir. Kendinden sonraya bir yol bırakır. Evet, ailesine bırakır, çocuklarına bırakır, torunlarına bırakır, komşusuna, arkadaşına bırakır. Yolu bırakmıştır. Yani istese de istemese de hayatı yaşarken bir yol yürümüştür. Dolayısıyla hangi yolu gitmişse beni izleyin demiştir. Herkesin bakması lazım ki nasıl bir yol bırakmış, nasıl şahit olmuş yani. İnsanlara nasıl örnek olmuş, kendinden sonrakilere nasıl örnek olmuş. Allah bizi bu şahitlikten hesaba çekecek çünkü. Ayet-i Kerime'de Allah buyuruyordu. Sonra gelenler öncekiler için diyecekler ki, Ya Rabbi bunlar bizi saptırdı. Biz bunlara uyduk. Onlara diyecekler ki, biz sapmıştık. Bizim bir suçumuz yok. Yani niye biz saptırmış olalım? Evet. O sonrakiler, Ya Rabbi bunlara iki kat azap ver. Bizi de yoldan çıkardıkları için onları takip ettik. Çünkü Allah buyurur ki, hiç merak etmeyin. Hepinize iki kat azap vardır. Niye iki kat azap vardır? O da yol bırakmış ya, sonrakiler gelenler de onlara diyecek iki kat azap ver. eğer şahitliği Allah'a ise Resulüne ise cennete ise nasıl olur? Örnek olmuşsa yani imana örnek olmuşsa Resulullah Efendimiz'e tabi olmaya şahit olmuş örnek olmuşsa cennet yolunda gitmeye örnek olmuşsa sonrakiler onun için ne der? Ya Rabbi ona rahmet et onun vesilesiyle kazandık kazanmamız için onu vesile etti ona iki sefer rahmet ister. Aynı şekilde kim hangi yoldan giderse Allah buyuruyor diye ayet-i kerimede eğer o hayırda bir yolsa o yolda gidenlerin kazandıklarının aynısı ona vardır. Eğer cehenneme yol açmışsa, cehenneme doğru yol açıp gitmişse onun yolunda gidenlerin de yaptığı günahın misli onlara vardır dedi. Yani bir tek kendi günahımızı ya da sevabımızı taşımıyoruz. Bize uyanların da günahını, sevabını kazanıyoruz. Ya günahını ya da sevabını kazanırız. Yani neye şahit olduksa şahitliğimiz, örnekliğimiz, söylediklerimiz değil, şahitliğimiz. İnsanlar bizim neyimize şahit olduysa, güzelliğimize şahit oldularsa bizden güzellik alır. Yanlışımıza şahit oldular bu sefer bize yanlışlık alır. Yanlış alır. Evet. Allah bizi rızasının şahitleri yapsın. Dostluğunun, cemalının şahitleri yapsın. Cennetin şahitleri yapsın. Resulünün şahitleri yapsın. Şeytanın şahitleri değil. Müşriklerin, kafirlerin, münafıkların şahidi değil. Evet. Allah şahit dedi. İmam diyor böyle, İmam. Hazreti İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihana tabi tuttu. Hepsinin gereğini yerine getirince Allah ona senin insanlara imam kalacağım dedi. İmam. Hazreti İbrahim de Ya Rabbi benim neslimden gelenleriyle, imam kıl deyince Allah buyurdu ki, benim ahdim zalimlere er, erişmez. Kendine zulmedenlere ahdim erişmez. Yani senin soyundan gelmiş diye onları imam yapmam. Kim Allah'ın rahmetini hak ederse, kim mühsin olursa, güzel olursa, güzel yaparsa ona, onun için sözüm var. Ama kim de kendine zulüm ederse, zalimlerden olursa, kendini karanlıkta bırakırsa, şeytana uyarsa, onlara ahdim yok. Ahdim olmaz onlara. İmam, Allah peygamberi için imam diyor. Öm ana demektir. Ana. Ana gibi önder demektir imam. Ana gibi önder. Ana gibi rehber. Yani sadece ben önden yürüyorum, hadi beni takip edin. Değil öyle. Sizin büyüğünüz benim, imamınız benim, sizi ben idare ediyorum. Bu imam değil. İmam, evet, ana gönüllü, gönlü rahmetle, muhabbetle dolu olan, insanları evet, evladı gibi kucaklayan, bir ananın kendi evladına duyduğu rahmeti, merhameti duyan, onun üzüntüsüyle üzülen, sevinciyle sevinen imam budur. Diyorsa böyle mihraba geçip namaz kıldıran değildir Bütün peygamberler imamdır. Bütün müşid kamiller imamdır. Eğer imam olamamışsa o ne peygamber olur ne de müşid kamil olur. Müminler dua ederken Allah duayı onlara öğretiyordu. Beni ve zürriyetimden gelenleri, evlatlarımı müttakilere imam yap Ya Rabbi diye dua ederler. Müttakilere imam. Sıradan insanlara imam değil, müttakilere imam. Yani Allah'a karşı sorumluluğunu bilip, kabul edip, gereğini yapmaya çalışanlara imam. Ama Onları müttakı yapan da imamın kendisidir yalnız. Yani öyle biri züriyetinden öyleleri gelsin ki, müttakı kullar yetiştirsin, onlara önderlik, imamlık yapsın. Önlerinde yürüsün demektir bu. Evet, bu durumda her birimiz aslında istesek de istemesek de, farkında olsak da olmasak da imamlığımızı yapıyoruz. Kime? Kime? Zürriyetimize, çocuklarımıza, torunlarımıza, gücümüzün yettiklerine imamlık yapıyoruz. Yol gösteriyoruz yani. Yol göstermeye çalışıyoruz. Ama yaptığımız imamlık, müttakilere imamlık mıydı? Yoksa kafamıza göre mi yapıyoruz? Eğer onları müttaki olarak, Allah'ın kulu olarak yetiştiriyorsak, Allah'a karşı sorumluluğunu bilen ve yerine getirmeye çalışan, kul olduğunu anlayan, kavrayan, yaşayanlar olarak mı yetiştiriyoruz? Yoksa nefsinin kulü, şeytanın kuli, dünyanın, mevkulün, makamın kulü olarak mı yetiştiriyoruz? İmamlığımızı kime göre yapıyoruz? Allah'a ve Resulüne göre mi? Yoksa şeytana göre mi? Nefse göre mi? Onun için imam olmayan hiç kimse yoktur. Yol göstermeyen kendi çocuğuna yol göstermeyen hiç kimse yoktur. Herkes yolu gösterir. Göstermeye çalışır. Evet. Allah bir de hidayetçi diyor. Hidayetçi. Hidayetçi hidayete ermiş Aynı zamanda hidayete vesile olandır. Allah hidayet Allah'ın hidayetidir. Allah kimi hidayete erdirirse yani kim Allah'ın hidayetiyle hidayete ererse o hidayettedir. Allah'ın hidayetiyle hidayete ermezse o da delalettedir dedi. Tercihi kendisi yapmış. Hidayet Allah'ın hidayetidir. Allah'ın hidayeti Allah'ın kitabı Kur'an demektir, vahiy demektir. Peygamberin hayati, sünnetti demektir. Bunun dışında hidayet yok. Ya Allah'ın hidayetini kabul ederiz ya da kendi kendimize hidayet üretiriz. O Allah'ın hidayeti olmaz. Bir de hidayetçi dedi Allah. Hidayetçi. Onlar Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Onların hidayetine uy dedi. Allah emir verdi. Eğer biri Allah'ın hidayetiyle hidayete ermişse, onun hidayetine uy, onlar hidayete ermiş kimseler çünkü. İnsanın bir anda Allah'ın hidayetini anlaması imkansız denecek kadar zordur. Bunun için bütün Kur'an'ı ezbere bilmesi gerekir. Bütün ayetleri, hükümleri bir anda böyle yan yana koyabilmesi gerekir. Resulullah'ın bütün hayatını bilmesi gerekir. Bütün hadisleri, bütün sünneti bilmesi gerekir. Hem de doğru olarak anlaması gerekir. Bu herkes için imkansız olacağına göre en azından başlangıç itibariyle ne yapması lazım? Bir hidayetçiye uyması gerekir. Yani Allah'ın hidayetiyle hidayete ermiş birine uyması gerekir. Sonra yavaş yavaş öğrenecek. Sahabe Kur'an'ı, sünneti 23 senede öğrendi. Bir anda olacak bir şey değildir. Hatta sahabe söylüyor, eğer Allah kitabı bir anda indirmiş olsaydı, hiçbirimizin onun gereğini yapmamız mümkün değildi. Gücümüz buna yetmezdi. Bir anda insanın gücü yetmez yani. Bu durumda gücü yetmiyorsa ne lazım ona? Hidayetçi lazım. Allah'ın hidayetiyle hidayete ermiş olanların hidayetine uy dedi. Uyuyorsun, sonra hidayeti hem ondan hem Allah'ın vahkinden hem peygamberin hayatından, sünnetinden öğreniyorsun. Hidayetçi aynı zamanda Resulullah Efendimiz'i temsil eden peygamber varisi demek, müşid kamil demektir. Tek kelimeyle. Yoksa hidayetçi kafasına göre okumuş, malumat sahibi olmuş, bilgi sahibi olmuş insan demek değildir. Evet. Çünkü Allah'ın hidayetiyle hidayete ermiş. Allah mürşid dedi, mürşid Allah'ın devalette bıraktığı kimseye veli olan mürşidi bulamazsın dedi. Veli olan mürşid Allah'ın dostluğunu kazanmış aynı zamanda insani manevi olarak büyütüp rüştüne, kemale erdirecek olan Allah'tan vazife almış insan demek. Hazreti insan demektir. Mürşid. Bütün insanlar aynı zamanda irşad vazifesini yapıyor. Nasıl ki imam vazifesini yapıyorsa imamlık vazifesini yapıyorsa mürşidlik vazifesini de yapar. Aynı zamanda hidayetçi vasfini da bırakmaz. Hidayete de erdirmeye çalışır. Şeytan bile insani davet ederken gel seni hidayete erdireyim diyor. Nasıl yapıyor irşad vazifesini? Bence diyor manevi olarak şu doğrudur şu yanlıştır. Seni şöyle yapman lazım böyle yapman lazım. Şunu şunu yapmaman lazım. Şu insanlara şöyle davranman lazım. Şunlara şöyle kıymet vermen lazım. Şuraya bu kadar değer vermen lazım deyip ne yapar? Manevi olarak onu yetiştirir. Kendine göre. Her ana baba evladının da mürşididir. Yolu gösteriyor. En azdırı bu. Ama eğer o mürşid, veli olan mürşid değilse kesinlikle o inşaat etmeye kalkışan, onu kendine davet eder. Kendisi gibi olmaya, kendisi gibi düşünmeye davet etmiş olur. Eğer mürşidi veli bir mürşid değilse delalete kalmış dedi. Hiç kimse onu delaletten kurtaramaz. O zaman bütün müminlere düşen nedir? Kendisine veli bir mürşid bulmasıdır. Veli olan mürşide tabi olmasıdır, uymasıdır. Yoksa Allah delalete bırakır dedi. Bana mürşid gerekmez. Diyorsa biri, en büyük mürşid odur. Kendini en büyük mürşid olarak ilan etmiş. Ben herkesten daha iyi biliyorum demiştir. Kendisi ben mürşidim demiştir. İhtiyacım yok demiştir. Yani mürşidsiz aynı zamanda hiç kimse yoktur. Kime uyuyorsak, kimin gibi olmak istiyorsak, kimin kazandığını kazanmak istiyorsak o bizim mürşidimizdir. Diyelim ki biri bir sanatçı gibi olmak istiyor onu kendine örnek almış o onun mürşididir. Biri bir siyasetçi gibi olmak istiyor o siyasetçi onun mürşididir. Ama bunlar veli olan mürşid değil dünyaya ait onu kendine örnek almış eğer o veli mürşid değilse, mürşidi onu delalete sürükler. Gönlü onun sevgisiyle dolar, onun kazandığı her neyse kazandığının sevgisiyle dolar, Rabbini kaybeder. Onun için mürşid lazım midir, değil midir? Hidayetçi lazım midir, değil midir? İmam lazım midir, değil midir? Allah'a sormak lazım. Bizim anlattıklarımız ayete göredir, Allah'a göredir yani. Bir çocuk doğduğunda onun mürşidi, imamı, hidayetçisi, anası, babasıdır. Ne zamana kadar? Buluğa erinceye kadar. Ondan sonra da onlar mürşitliğini yapmaya devam etse de artık o tercih etme hakkına sahiptir, aklını kullanıyor, Mürşidini tercih ederken artık sorumluydur. Bir de Allah kıyamet diyor, son saat diyor. Kıyamet deyince bizim hemen anladığımız, yine yanlış bir kelime, kıyamet deyince yıldızlar döküldüğü zaman, güneş söndürüldüğü zaman, Dağlar yürütüldüğü zaman, denizler kaynatıldığı zaman, yer içindekini dışarıya attığı zaman, insanlar buna ne oluyor dediği zaman. Kıyametin kopuşunu Allah anlatıyor. Buna kıyamet diyoruz. Allah buna kıyamet demiyor yalnız. Kıyamet olarak buna demiyor. Bu hale Allah son saat diyor. Son saat. Bizim kıyamet olarak isimlendirdiğimizde Allah son saat diyor. Kıyametle son saatin yerini değiştirmek lazım. Allah ayetlerde son saat deyince kıyameti beyan ediyormuş. Kıyamet nedir? Kıyam ayağa kalkmak demektir. Kıyam tekrar diriliş günü demektir. Son saat birinci sefer sura üflenişle olur, kıyamet ikinci üfürüştedir. Her şey yok olmuştur, bütün varlık, diri olanlar ölmüştür, o son saattir. Kıyamet ise ikinci sefer Sura öfürüldüğünde insanların tekrar kıyam etmesidir, ayağa kalkmasıdır, gülülmesidir. Hesap için ayağa kalkmasıdır. Kıyamet deyince kıyamet yerini anlamamız gerekiyor. Kıyamet yerindeki hesabı anlamamız gerekiyor. O diğer kıyametin kopuşu dediğimizde de Allah ona son saat diyor. Artık son an, her şeyin sonu geldi yani, imtihanın sonu geldi, son saat. Bir insan öldüğünde yani son saati geldiğinde, onun kıyamet dediğimiz hali başlamış olur. Huzura çıkıyor çünkü, herkesin özel kıyameti vardır, ölümüyle o kıyameti gelmiştir, artık ona kıyamet demek doğru değildir, son saati. Son saatte durum neyse, insan hangi hal üzere ise o hal ile huzura gider. Yani biri elli sene boyunca ibadet etse, sonra Allah'a isyan etse, Allah'a isyan halinde huzurayım der. Onun için insanın son saati, hayatının ebedi hayatını belirler. Eğer bir mümin her anda biraz daha güzel olayım, biraz daha güzel yapayım deyip çabasını, gayretini sarf edip ileri doğru gitmiyorsa, Korkup endişe etmelidir. Nereye gidiyorum? Yani bu kadar ibadet yaptım, bu kadar güzel şeyler yaptım bundan sonra benim halim böyle olsun derse o son haliyle huzura çıkar. Son hal. Hatta buyurdu ki Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam insanlardan öylesi var ki mümin gibi yaşar kafir olarak ölür. Öylesi var ki kafir olarak yaşar, mümin olarak ölür. Yani mümin gibi yaşar, yaşar, böyle son demlerine yaklaştığında ya da hayatının sonuna doğru bakıyorsun ki ters tarafa gitti, imanını da kaybetti, kafir olarak gitti. Önce de iman etmemişti zaten. Biri kafir olarak yaşar, hayatının sonuna doğru, evet, bakıyorsun ki bir tövbe etti, bir döndü, bir iman etti, mümin olarak da ölür. Herkesin mutlaka o son saatinden korkması gerekir. Bu bir saat değil yalnız. Yani nereye doğru gittiğine bakması gerekir. Evet, Allah kıyamet dedi, kıyamet... Gerçek manada insan nasıl yaşarsa öyle ölür. Nasıl yaşarsa. Menafak olarak değil yalnız. Samimi olarak nasıl yaşarsa öyle ölür. Kıyamet deyince, kıyam günü. Hesap günü yani. Hesabın görüldüğü gün. Allah o güne yevm din diyor. Din günü. Fatiha'yı okurken, maliki yevm din diyoruz. Kıyameti mutlaka bizim burada bir an bile unutmamamız gereken bir yerdir. Kıyameti çünkü burada yaşıyoruz. Burada yaşadıklarımız kıyamet yerinde hazır olacak bizim için. Allah mizan kurulur o gün diyor. Terazi kurulur yani. O terazinin bizim önümüzde olması gerekir sürekli o sevap kefesine güzellik kefesine, salih amel kefesine sürekli oraya bir şeyler koyma orayı doldurma derdimiz olmalıdır diğer tarafı da o günah tarafını da temizleme derdimiz olmalıdır mizanın önümüzde olması gerekir ve sürekli bizim o mizanı kontrol etmemiz gerekir mizan önümüzde mizan bizim gönlümüz bizim amelimiz ihlasımız onun için ne diyoruz dünyadan ahirete değil ahiretten dünyaya bakmamız gerekir eğer bizim mizanımız önümüzde olursa kesinlikle mizanımız ağır gelir yani o güzellik tarafı ağır gelir yok biz onu unutursak ya da ne yaptığımızı bilmiyorsak ne yapmamız gerektiğini anlamamışsak mizanımızı görünce başımızdan kaynar su dökülür kitabımız elimize verilince başımızdan kaynar su dökülür önümüzde olmalıydı sürekli onu kontrol etmemiz gerekir ne buydu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekin nasıl çekeceğiz mizanı kuracağız tartacağız ne kadar yanlış yapmışız ne kadar güzel yapmışız nerede doğru yapmışız nerede yanlış yapmışız Yanlışlarımıza, günahlarımıza tövbe etme imkanımız vardır. Tövbe edip silme imkanımız vardır. Onu düzeltme imkanımız vardır. Onları silmemiz gerekir, temizlememiz gerekir. Sevap kefesini de doldurmaya çalışmamız gerekir. Güzelliklerimizi artırıp orayı da doldurmaya çalışmamız gerekir. Mizan önümüzde. Bu mizan neye göredir? Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Allah mizanı indirdi. Allah mizanı indirmiş. Mizan Kur'an'mış. Allah söyledi. Kur'an'a mizan dedi. Terazi'yi indirdim dedi Allah. Terazi elinde. Yaptıkları Kur'an'ın ölçüsüne vuruyorsun. Doğru midir, yanlış midir? Günah midir, sevap midir? Mizan önünde dedi. Herkesin kitabını eline veririz. Sonra kitabımız getirilir. Kitabımız sadece hakkı söyler deri. Senin elindeki o amel kitabı Kur'an'ın ölçüsüne vurulacak. Mizan Kur'an. Kur'an'mış. Allah'a göre eğer yaptığın sevapsa sevap binahsa günah doğruysa doğru yanlışsa yanlıştır. Mizan Kur'an'mış. Amelimiz Kur'an'ın mizanına, ölçüsüne vuruluyormuş. O zaman bize düşen mizanı burada kurup, burada hesabımızı görmektir. Kazanmak için her türlü imkan önümüzde. Nefes alıyorsak imkanımız var demektir. Allah alim diyor, cahil diyor. Alim, cahil. Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam. İnsanlar iki kısımdır. Biri cahiller, biri iman edenler. Cahillerin karşılığı olarak, tersi olarak iman edenleri söyledi. İman edenler alimmiş yani biri cahiller, biri de iman edenler. Yani iman edenler alimdir. İman edenler Allah'a iman etmiş. Allah'ı biliyor. Allah'ı bilen alimdir. Allah'ı tanıyan alimdir. Ne kadar? Bildiği kadarıyla, tanıdığı kadarıyla. Yani marifeti kadar. Ne kadar marifetullahi var, Allah'ı tanıması var, Allah'a karşı ne kadar marifet sahibi tanıyorsa Allah'ı yani o kadar alimdir. Dolayısıyla Evet, Allah ayet kelimede buyurmuştu. Allah'tan ancak alim kulları haşyet duyar. Alim, Allah'tan haşyet duyanmış. Allah'ın büyüklüğünü anlayanmış, tanıyanmış. Allah'ın büyüklüğünü anlayınca, bunu tadınca ne olur? Özüründe titrer. Huşu içinde olur. Haşyet içinde olur. Allah'a karşı edepli olur. Edep. Haşyet, edeble beraberdir. Edebi olmayanın haşyeti yoktur. Allah'ı tanımamış, dolayısıyla Allah'a karşı haşyet duymaz. Dolayısıyla Allah'a karşı edepli olmaz. En açık haliyle edep Kimin Allah'a karşı edebi varsa, Resulüne karşı edebi varsa, Allah'ın vahyine karşı edebi varsa o alimdir. O Allah'tan haşiyet duyuyor. Kimin de edebi yoksa isterse gece gündüz ibadet halinde olsun, o Allah'ı tanımamış. Onun marifeti yok. Marifetullah'a sahip değil. Onun için haşyeti yok, onun için edebi yok. Allah'a karşı edep deyince, haşyet deyince, hem Allah'a karşı hem mahlukata karşı. Ma mahlukata karşı da bu böyledir. Edep. Gerektiğinde bir çocuğa karşı bile edepli olmalıdır. Eğer Allah'tan haşyet duyuyor, Allah'ı tanıyorsa bu böyledir. Yani kendi çocuğundan bile utanmalıdır. Onun gönlünü kırmaktan utanmalıdır. Haşyet duyar. Onun için. Onun için. Edeplidir. Allah'a karşı edeplidir. Korkar. Geçen gün belki gördünüz. Buradan gelirken çocuğun biri peşimden koştu. Geldim burada oturdum. Çağırın gelsin dedim. Niye? Evet, farkına varmadı. Buraya kadar peşimden geldi. Sonra beni buraya oturdum o geri gidiyordu. Onun bir gönlü var. Onun kırılmaması gerekir. Allah'a karşı edep bunu gerektirir. Burada oturdum, çağırdın geldi buraya, öptüm, gönderdim. Gördünüz herhalde. Niye? Allah'tan haşiyet duyduğum için. Eğer onun gönlü geri giderken, gönlü incindi çünkü. Ben farkında olmasam da, Döndüğümde, evet döndüğünü gördüm. Bir tek bu kadar basit bir şey bile edebe aykırıdır. Allah'a karşı edebe aykırıdır. Ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini anlatmak için söyledim onu. Allah'a karşı edepli olan, karşıyetli olan kullarına karşı kullarının gönlüne dikkat eder. Gönlüne. Yani bu çocuktur önemli değil diyemezsin. Eğer bir çocuğa karşı böyle davranıyorsan acaba büyüklere karşı nasıl olman gerekir? Aynı şekilde insanı utandırmamak gerekir. Gönül meselesi bu. Edet meselesi. Mesela biri bize karşı yanlış yapsa yeminle söylüyorum ben onu gördüğümde utanıyorum. Neden utanıyorum? Eğer benim bildiğimi bilirse, benim anladığımı bilirse veya benim duyduğumu bilirse utanır. Onun utanmasından dolayı utanıyor. Aman bir şey belli olmasın, aman bir şey fark etmesin diye dikkat ediyor. Hatta gerektiğinde yüzüne bile bakmıyorum. Niye? Ya utanırsa? Utanırsa ben onu utandırmış oluyorum çünkü. Yanlış yapmış olabilir. Beşerdir. Bunun için beni, benim onu utandırmam doğru değildir. Niye? Allah'a karşı elebe aykırıdır da ondan. Yani kulümü affedemedin, kulumu utandırdın dese ne diyebilirim? Demesi gerekmez. Zaten öyledir. Zaten söylemiştir yani. Eğer ben Allah'ı biliyorsam bu böyledir. Evet. Onun için alim olmak gerekiyor. Allah'ı bilmek gerekiyor. Tanımak gerekiyor. Bu beşinci yıldır buradan konuşuyoruz. Bilelim diyedir. Rabbimizi bilelim diyedir. Tanlayalım diyedir, anlayalım diyedir. Bizden ne istediğini bilelim diyedir. Nasıl bir gönül hali, nasıl bir tavır, nasıl bir edep istiyor, onu bilelim diyedir. Bunun için de bakmak gerekiyor, görmek gerekiyor. Yani Allah'a karşı edepliysek, Allah'ın kullarına karşı da edepli olmamız gerekir. Yani karşımızdakinin halini anlamaya çalışmak gerekir en azından. Konuşacağımız, söyleyeceğimiz her neyse yapacağımız, davranış her neyse acaba karşımızdakini incitir mi? Yoksa incitmez mi? Onu üzer mi? Yoksa sevindirir mi? Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü <gülüyor> Vesselam? Bir mümin, bir mümine sertçe baksa hakkı geçer. Bir bakış, hiçbir şey konuşmadan. Sadece bir bakış bile ne yapar? Hakkı geçiyormuş. Bu edeptir. Onun için bütün müşid-i kamillerin söz birliği var ki, Allah'ın rızasını, dostluğunu, cemalini kazananlar edebinden dolayı kazanmıştır. Edebinden dolayı. Allah'a karşı edepli, Resulüne karşı edepli, Mürşidine karşı edepli. Dolayısıyla aynı şekilde derviş kardeşlerine karşı edepli, müminlere karşı edepli, insanlara karşı edepli, bütün mahlukata karşı edepli, edep. Hatta tasavvuf demek, tarikat demek, edep demektir. Kim kazanırsa edebinden kazanır, kaybedenler de edebe aykırı hareket ettiklerinden dolayı kaybeder dediler. Dediler, doğru söylebilir. Eğer edep yoksa ilim yok. Demek mürşit bir şey üretememiş. Anlatamamış. Bir şey verememiş demektir. Ya da onlar mürşidini dinlememiş demektir. Örnek almamış, alamamış demektir. Yani onu kabullenememiş. Mürşidi olarak kabul edememiş demektir. Marifetullah, Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımaktır. Allah'a arif olmaktır. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz buyurmuştu, evet, sahabeye kim bu dünyadaki cenneti bulursa, ahiretteki cenneti unutur. Sahabe, ya Resulallah bu dünyada cennet mi vardır? Evet buyurdu. Ona marifetullah cenneti denir. Allah'ı tanıma cenneti. Allah'ı bilme cenneti. Eğer o gönül, Allah'ı tanımakla cennete dönmüşse Allah o gönüle kendini tanıtır. Yani tecelli edip cemalini müşahede ettirmiştir. Kendini ona tanıtmıştır. İşte bu dünyadaki marifetullah cennetidir. O kul gerçekten cennettedir. Allah ile çünkü. Hem de cennetin en yüksek makamında burada duruyor. Duruyordur yani. Gönlü Allah'ın tecellegahı olmuş. Allah'ın tecelli ettiği yeri olmuş. Nasıl olmuş? Her anda Allah'ın hesabını yaparak, her an. Her anda Rabbim nasıl istiyor? Allah herkesten kulluk istiyor, avdiyet istiyor, Hazreti insan olmasını istiyor. Tekrar tekrar ısrarla söylüyoruz. Niye? İyice anlaşılsın diye. Herkesin Allah'a, ben senin kurum, ben senin abdinim demesi gerekir. Sen benim Rabbimsin demesi gerekir. Sana karşı sorumluluğumu biliyorum. Beni sana abdolasın diye yarattığını biliyor. Sana abdolmak istiyorum ve bunun için çabamı, gayretimi sarf ediyorum demelidir. Asla bunun dışında kurtuluş olduğunu hiç kimse zannetmemelidir. Yani, ben işte falanca cemaatteyim, ben falan tarikatteyim, ben falan dindeyim. Benim dinim çok üstündür, ben İslam dinindenim, onu için kurtuluyorum. Yok böyle bir şey. Kim söylemiş sana? Bütün dinler İslam'dır zaten. Hatta Allah velileri anlatırken bu şovu geçmiş ümmetlerden bir kısmı da bu ümmettendir dedi. Geçmiş ümmetlerin velileri daha çokmuş. Niye daha çoktur? Ayetlerini ortaya koymuşlar da o, ondan. Yani, öyle siyaset yapıp, oradaki insanların güzel bir şey yaptıklarında bu bana da aittir demeleri doğru değildir. Sen ne yapıyorsun, sen? Mesela böyle futbol takımı tutanlar vardır. Bizim takımımız diyor şöyle yaptı, biz şöyle yendik, övünüyor, seviniyor. Sen ne yapmışsın? Hiçbir şey. Böyle yapanlar bir şey kazanıyor mu? Yok. Ama o oynayanlar kazanıyor. Oynayan, topu oynayanlar kazanmış. Öteki burada evet, kendini paralıyor, parçalıyor. Hatta gerektiğine kavga ediyorlar. Görür, Hooliganlar diyor ya. Evet, kavga ediyorlar. Yüzleri gözleri dağılıyor. Sanki bir zafer elde etmiş gibi halleri var. Bu ne demektir? Bu insanın kendini kandırmasıdır. Aynı şekilde bir cemaatin içinde olanlar da böyledir. Yani bizim cemaatiniz şöyle yaptı, böyle yaptı değil. Bu arada sen ne yaptın? Onları böyle yaparken sen ne yaptın? Sen de bir şey yaptın yok. Sen bir şey yapmadınsa niye kazanacaksın? Neyi kazanacaksın sen? Yani birilerinin sırtına çıkıp birilerinin omuzuna basıp. Ben yukarıdayım demek insanın kendisini kandırmasıdır, şeytanın insanı kandırmasıdır. Eğer biri birilerinin omuzuna basıyorsa, bilmesi lazım ki kesinlikle o oradan düşer. Senin yukarı çıkman lazım, yukarı. Hazreti insan olmak için çaba gayret sarf edip gerekeni yapman lazım. başkasının yaptığı bize fayda vermez. Bizim yaptığımız bize fayda verir. Herkese çalışmasının karşılığı vardır. Emeğinin karşılığı vardır. Emek veren karşılığını alır. Evet. Allah hepimizi kendisini tanyanlardan eylesin. Bizi marifetullah'a ermiş olan kullarından eylesin. Gönlü Marifet cenneti olmuş olan kullarından eylesin. Allah bizi müminlerden, alimlerden eylesin. Bizi cahillerden eylemesin. Allah bizi imam olanlardan eylesin. Şahit olanlardan eylesin. Hidayetçi olanlardan eylesin. Veli olan mürşidlerden, aynı zamanda veli olan mürşide tabi olanlardan eylesin. Allah gönlümüzü cennete döndürsün. Gönlüyü cehenneme dönmüş olanlardan eylemesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Biz dergaha gelmek istiyoruz ama bazen abimiz engel sorun çıkarıyor. Ama biz yine de geliyoruz bu durumda ne yapmalıyız? Allah yardımcınız olsun diyoruz. Biri Allah için bir şey yapmaya çalıştığında, yapmak istediğinde eğer birileri mani oluyorsa, engel oluyorsa bunun hesabını veremez. Allah ona sorsa kulun beni zikretmeye gidiyordu. kulun beni tanımaya gidiyordu. kulun bana secde etmeye gidiyordu. Neden mani oldun? Onun Rabbi sen misin yoksa ben miyim? diye sorsa ne cevap verebilir? sadece bu davranış bile onun helakı için yeterli değil midir? Allah'ın gazabı için yeterli değil midir? Yeterlidir. Evet. Ne yapmak gerekir? O da gazaba uğramasın diye durumu izah etmek gerekir. Anlamadıysa yine de kırmadan, dökmeden onun daha fazla gazaba uğramaması için sorun sıkıntı olmasın diye gelmeye devam ediyoruz ama orada ikna etmeye, güzel davranmaya çalışıyoruz inşallah. Rabbimiz Allah'tır. Ne anamız, ne babamız, ne abimizdir. Herkes haddini bilmelidir. Abi ise abiliğini yapsın, rablığı değil. Ana ise, baba ise ana babalığını yapsın, rablık değil. Rabbimiz Allah'tır. derviş olduğunu iddia eden biri mürşidine olan bakışı nasıl olmalıdır eğer gerçekten dervişse kendisine beni Rabbime götüren beni Rabbime vasıl edecek olan zat demelidir Allah'ın benim için tayin ettiği beni kendisine teslim ettiği ona vasıl olmam için görevlendirdiği zat demesi lazım. Öyle ben yerimde duracağım, o da beni götürecek. Öyle değil. Allah'a vasıl olman için sana ne gerekiyorsa öğrete. Allah'ın Resullerine verdiği vazife neyse o vazifeyle vazifeli olan yani size bir Resul gönderdik sizden, sizin içinizden bu demektir. Size Allah'ın ayetlerini okuyun. Açıklayan, beyan eden, size hikmeti öğreten, nefsinizi tezkiye eden, bir de size bilmediklerinizi öğreten, size şahit olan, imam olan, hidayetçi olan, mürşid deyince bunu böyle anlamak gerekiyor. Önce bunu mürşidim olarak kabul eder miyim, etmez miyim demesi gerekir hem de sonuna kadar aklını kullanması gerekir. Sonuna kadar. Ölçüyü bilmesi gerekir. Ölçüyü öğrenmesi gerekir. Eğer karar verdiyse, bu beni Allah'a götürür. Ben de bunun gibi Allah'a kul olmak, dost olmak istiyorum dediyse, mürşidi olarak kabul etmiştir. Mürşidi olarak kabul etmek demek bu demektir. Ama uzaktan değil. Her anda onunla beraber olarak, Onunla beraber yüklenecek. Bu durumda bakışı nasıl olmalıdır? Eğer o onu Allah'a götürüyorsa, bakışı nasıl olmalıdır? Onu Allah'tan kendisine en büyük nimet olarak görmesi gerekir. Onunla beraber olmak, onu dinlemek, onun için en büyük nimet olmalıdır. Ashası kurtarmıyor bir kere. Gerçek bir derviş için söylüyorum bunu. Vuslata erecek bir derviş için söylüyorum bunu. Kızla işi bitirecek bir derviş için söylüyorum bunu. Günül hali sorulsa, yani cennette mi olmak istiyorsun, mürşidinle beraber mi? Mürşidimle beraber diyebilmelidir. Mâni olarak Allah ona bir perde açsa, dese ki, senin mürşidinin geldiği yer burasıdır. Daha önce arkadaşlar böyle bir imtihana tabi tutulmuştu. Senin mürşidinin geldiği yer burasıdır. ama sen daha ileri gidebilirsin, buyurun yürü bakalım. Eğer o da bir adım attıysa o kabul edememiş demektir. Tanımamış, anlamamış demektir. Ben müşidimle olmayı tercih ederim diyebilmelidir. Onu kendisi gibi görmemelidir. Evet o da onun gibi bir beşerdir ama onu Allah'a götüren Allah'ın kendisi için vazife verdiği biridir. Hiçbir şekilde kendini ona tercih etmemelidir. Arkadaşlar mürşide olan bakışı söylüyor mürşidine bakarken onu Tua'daki ağaç gibi görmelidir Hz. Musa'nın Tua'da nasıl ki Allah ağaçtan hitap etmişse ağacı görmeli, ağaçtan hitap etmeni de bilmelidir, hitap Allah olduğunu bilmelidir kendisi için bu böyledir çünkü zahiri olarak bir beşer ama manevi olarak onu Allah'a taşıyansa bu böyledir. Buradan aşağısı kurtarmıyor. Yalnız onu söyleyeyim. Gerçek bir dermiş için, gerçekten vasıl olmak isteyen için aşağısı kurtarmıyor. Eksik kaldır. Bir insan kalbinde hem iman, hem nefis, hem şirk, hem küfür varken... Oğlan imanını nasıl tadar ve nerse nasıl hükmeder. Evet. Bu gönülde imanla şirk beraber bulunmaz. Biri ötekini mutlaka çıkarır. İmanla şirk, imanla küfür, imanla nifak bir arada bulunmaz. Biri ötekini mutlaka siler ve çıkarır. Bu tercihi insan kendisi yapar yalnız. Yani ateşle su bir arada olmaz. Su ya ateşi söndürür ya da ateş suyu kaynatır, buharlaştırıp yok eder. İkisinden biridir. Aydınlıkla karanlık bir arada olmaz. Ya aydınlık karanlığı aydınlatır ya da karanlık aydınlığı boğar, karartır. İkisinden biridir. Yani ya iman olur, imanını kurtarır ya da imanını kaybeder. İkisinden biridir. İkisi birbirine karışık gibi görünebilir. Ama tercih insanındır. Ya imanından yana tercihini koyar, imanını kurtarmaktan, imanını kemale erdirmekten yana tercihini koyar ya da imanını hafife alır, Allah'ı hafife alır, basite alır, onu kaybeder. Küfür, şirk veya nifak ne yapar? Onu karartır, onu imansız bırakır. İkisi bir gönülde olmaz. Onun için buyururdu ayet-i kerimede Allah, ben insanda iki kalp yaratmadım. İki kalp yaratmadım ki birinde iman olsun, birinde küfür olsun. Kalp bir tanedir. Ya imanı koyarsın ya da küfür. Beraber olmaz yani. Bu tercih insana aittir. Son nefesi verirken biri ötekini silmiştir. Mülü yok etmiştir. Onun için bize düşen imanımızı arttırmaktır, kemale erdirmektir, imanımıza sarılmaktır. İmanımızı kaybetmekten, ateşe düşmekten korkar gibi korkmamız gerekir. Allah'a olan sevgimizi kaybetmekten, ateşe düşmekten korkar gibi korkmamız gerekir. Öyle olmazsa basite alırız, hafife alırız, sonra... Bir de bakarız ki imanımızı kaybetmişiz. Allah böyle bir halde, böyle bir şeyde muhafaza Allah hepinizden razı olsun.